Felsefe Gevezelikleri. 20 yıl sonra tekrar. Hazırlayan Mesutanlar, Oruçar Ouba ve Ferhat Taylan. Fer, iyi günler. başlamadan önce. Ee, Sayın Doçent Doktor Yağmur Denizan bize bir e, original message göndermiş Acik Radyo et Türk Turk Netmiş bizim şeyimiz ben ilk defa görüyorum Acik Radyo ilendir yelene bir de o hani et işareti var ya nasıl oldu? Turk nokta net arada boşluk vurmuyorsunuz. Ee, yani bu vesileyle bir şeyi yeniden açıklamak istiyorum. Bu e, programın Jingle'ında Felsefe Gözelikleri programının anonsunda hakikaten olması gereken sözcük hakikaten şeklinde telaffuz ediliyor diyor. O, rahatsız olmuş bundan Sayın Denizhan, O bir espri efendim. Eee <gülüyor> Benim yani birkaç tane işte yani bir iki kere duydum onu. Hakikaten diyorlar. Biz de onu bir tür espri olarak e, koyduk. Tıpkı e, Jingle'ımızdaki Türk Marşı gibi. Yani Beethoven'in 9. Senfonisindeki e, Mehter müziğinden esinlenerek yazdığı müziği oraya koyduk işte hak katten bir de yani şöyle yazmak lazım yazılı olarak hak apostrof katten çünkü öyle söylüyor insanlar yani benim kabahatim değil sayın deniz Hanım. evet şimdi şimdi efendim <gülüyor> biz şimdi dışarıda ayaküstü bir günden belirledik. Aslında biz belirlemedik de. Gündemisi belirledi. Evet, Fransızlar ve e, Jacques Chirac belirledi. Şu soy karım işine bir biraz bakalım, bakalım çekirge. Bakalım mı çekirge? Bakalım. Bu bak, arada ben bak, bak. Bakmadan önce <gülüyor> şeyi söyleyeyim. Başıma bir gevezenin başına gelebilecek en kötü şeylerden biri geldi. Dün 20 yaş işim çekildi. Ve hmm. Gevezelik gevezilik yaparken canım acıyor. O yüzden. Siz bolca gevezelik yapın ben de burada kafa sağlıyım. Sen daha 20 yaşında değilsin ki niye çektiler Ben de anlamıyorum yaş yaşı. 20 yaş dişi niye 20 yaş dişi? Benim Hatta... 20 yaş dişlerimden 2 tanesini 30 yaşında çekmişlerdi. Öteki 2 tanesini hala çekmeleri lazım ben çektirmiyorum. Böyle duruyorlar orada. Şey de ilk batı dillerinde 20 yaş dişi değil de böyle şey erdem dişi falan. Wisdom tooth. Sadece Fransçası da. Hmm. Belki bizde 20 yaşında geliyor. 20 de yaşında onlar. bilgi olabilirsin ancak. Daha evet. önce olamazsın. Ama işte çıktı belki. <gülüyor> Sen artık bilgi olamayacaksın. Evet, peki. Şimdi bakalım biraz. Mesut Can Üstadımız da burada dinliyor. Bach Bach programının yapımcısı. Bir, yani Wittgenstein'i de anarak bir tanım ö, talep etti. Nedir dedi yani. Soykırım, soykırım deyip duruyorlar. Evet. Bir bakalım bakalım. Genocid. Nereden geliyor? <gülüyor> Şu anda etimolojisi gözünün önüne gelmedi. Geno, geno ne demektir diye. Ha, i̇şte gen var ya. Genin evet. geldiği yer. Nedir? Yani ırk. İrk. Ha tabii. Değil mi? Yani benim ıı, bir canlı birey olarak sürdürdüğüm işte genlerimin yani devamı. <gülüyor> Sitte bayağı öldürmek. jenosit yani ıı, yani soykırım fena bir laf değil ama yani so soyunu yok etmek. Soyunu yani Kırım'ın öyle bir anlamı var aslında. Tabii. Yani fena bir çeviri değil aslında soykırım. Şimdi bir düşün çekirge bakalım. İnsanlık tarihinde ee, bu yani soykırım denebilecek bir iş yapmamış bir insan grubu biliyor musun? Yani bu konuda ne olumlu ne olumsuz bir şey söyleyebilirim. Yani bütün ırklar başka ırkların soylarını kırmak istiyor, yani yok etmek Hı. istemişlerdir diye bir şey de söyleyemem. Böyle bir bilgim de yok çünkü. Hı. Ne bileyim yani işte, e, atıyorum daha eski örneklerden tanıştırıp yani ırk gerçi yani Yunanlılar zamanlarında e, bir soykırım'a girişmişler midir acaba? Neşerlerken. Ne bileyim, Kartacaallara karşı falan. Yani şey var. Yani Sparta, yani Sparta ile Atina arasındaki savaşlar var. Büyük İskender var. Makedonya. Evet. Yani şimdi Bir şey geliyor aklıma. Onu yani anlatayım. İnsanla ilgili değildi. De. Şimdi aslanlar e, aile olarak yaşıyorlar. <gülüyor> Özür dilerim. Yani bir tane erkek işte 4-5 tane dişi oluyor. İşte sonra çocuklar oluyor falan. Ee, şimdi aslanların e, yakınlarında da her zaman bir e, neydi hiyana? Pimler. Çakal, çakal değildi mi? Vaşak mı? Ne barış? yani neyse işte yani bir e, o yani köpek türünde sırtlan Heh, sırtlan sürüsü oluyor sırtlanlar sürü halinde yaşıyorlar ondan sonra e, ve sürünün reisi de en güçlü dişi yani erkek değil. Hı. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Ee, işte yani dişi aslan yani erkek aslan av, yani av yapmıyor. Dişiler yapıyorlar. Dişi aslanlar diyelim bir zebra'yı işte öldürüyorlar. Ondan sonra erke haber veriyorlar. O zaten yukarıdan bir yerden oturmuş orada seyrediyor. Karılarının avlanmasını o geliyor en güzel yerini yiyip karnı doyunca geri gidiyor yukarıda yine tepeye oturuyor Hı. dişiler başlıyorlar geri kalanını yemeye i̇şte o arada sırtlanlar geliyor Hı. şimdi sırtlanların şöyle bir taktiği var iki tanesi bir tane dişiyi böyle gelip taciz ediyor bir taraftan Dişi dönüp onlara doğru bir hamle yaptığı zaman öteki taraftan iki tane daha gelip hemen yemeye başlıyorlar. Dişi yani geri gelip onları kovunca da onlar hemen kaçıyorlar. Yani çünkü yani sırtlanı bir pençede halleder. Şimdi fakat yani sırtlan sürüsü işte yani 20 küsur falan oluyor. Öyle durumlar olabiliyor ki yani mesela 7-8 tanesi taciz ederken 7-8 tanesi üstüne varmaya başlıyorlar ve öyle bir durum oluyor ki yani hepsi birden saldırsa dişi tehlikeye girecek. Hı. Dişi asla. Bu, şimdi yani oradan seyrediyor ya erkek Hı. öyle bir durumun ortaya çıkma ihtimali belirdiği anda fırlıyor ve sırtlan sürüsünün reisi olan en güçlü dişinin peşine düşüyor. Hmm. Ötekilerini hiç aldırmıyor. Onun peşine düşüyor. Sırtlan da bayağı hızlı bir hayvan aslında. Çok iyi koşuyor. O hemen anlıyor tabii onun peşinde olduğunu. ona sonra fakat erkek aslan yakalıyor, boğazlıyor en güçlü dişi sırtlanı. Ve bütün sürü dağılıyor yani yani yeni bir şey olmak lazım yani yeni bir reis bulmak Hı. lazım çünkü yani reissız kalıyor yani evet bu ben yani böyle bir bir şey yani doğa doğa gözlemi diyelim hayvanlar alimde böyle oluyor hayvanlar yani. alimde böyle bir şey oluyor şimdi sen bakalım bundan sonuçlar çıkar. Çünkü siz bitirdiğinizden beri düşünüyorum acaba bunu nasıl getirip soykırıma bağlayacağım diye. Bak bakalım. Yani daha çok sayıda sırtlan aslana saldırıyor. dış aslana erkek Hı. ancak işte çok zor duruma düştüğünü görünce dışı aslanın e, gidip öteki sırtlan sürüsünün e, reisini yakalayıp öldürüyor. Bunun üzerinde sırtlanlar dağılıyor. Yani, yani dişisini korumaya gitmiyor. Yani kişisini korumaya gitse oradakiler halledecek hı. falan. Onları aldırmıyor. O gidiyor bir yani reisi. Epey do dolaylı bir anlam olsa gerek burada ben çıkaramıyorum şimdi. Hı. Şimdi en küçük bir açıklama yapalım. Gen açısında açısından işte hı, en güçlü gen şeyin başkanın geni mi? Yani e, şey, evet. hı, o yüzden onu gidip öldürüyor. Evet, evet bir şey. Çünkü... Bir... Ee, şimdi oradan bize kopya veriyor üstadımız. Genus, evet oradan gelir, genden gelir. Şimdi yani doğa tabii çok ekonomik işler insan. Her şeyi karıştırır. Yani, yani aslan en kısa ve en kestirme çözüm buluyor. Değil mi? Yani kendi dişilerini korumak için. Yani kendi yani kendi genlerini korumak için. Hı hı. Çünkü kendi genleri dişilerince Devleti. taşınacak. Devleti. Türk koruma içgüdüsü gibi de bir şey var. Hı. Öteki genin, öteki genusun yani öteki cinsin taşıyıcısı olanını yok ediyor. Evet tabii yani şey dediniz insan komplik hale getiriyor doğayı. Burada evet. yükleyen de biziz yani. E, aslan pekala gidip başkanı öldürdüğü zaman mademki sürü dağılıyor bunun için de yapmış olamaz mı? Yani, Onun için yapıyor zaten. Yani yani. Yani doğrudan yani en güçlü genler e, yok olsun da işte daha ku az kuvvetlileri kalsın diye böyle türe yönelik bir şey yapmıyor olabilir. Ama işte yani o o sırtlan reis yani dişi sırtla en güçlüsü. Yani genlerini hı hı. en güçlü biçimde aktarı yani taşıyacak ve aktaracak olan bilir. Evet. Onu yok ediyor. Yani şey mi demek istiyorsunuz? İnsan da ve genelde doğada böyle bir içgüdü vardır. Şimdi doğada olan tabii e, yani yaşam mekanları var. yani canlıların İçinde beslenecekleri ve kendi işte soylarını sürdürecekleri, önce beslenip ondan sonra hı hı. soylarını sürdürebilecekleri mekanlar var. O mekanlarında birden fazla talibi olunca işte. <gülüyor> evet. Kan çıkıyor. Evet. Ha. İnsan ise tabii yani garip bir hayvan. Belki bir hayvan bile değil. yani Garip bir... Evet, güç ilişkilerinin daha dolaylı yollardan e, insanda meydana geldiği açık. Evet. Yani zaten biraz da o yüzden değil mi? insan hakları denen mesele var. Hı. Hı. Yani Hı. hayvandan farklılaşmak ve güç mücadelelerinde kan dökmeden çözüm bulabilmek. Evet. Evet. Yani olumlamak ya da olumlamamak e, ayrı ayrı bireylerin şeyi, değerlendirmeleri olacak. Tabii. Neyse biz bir müzik arası verelim efendim. Ee, geçen haftadan Mehve Şemeç den dinliyorduk. Şimdi devam edelim. Geçen hafta bir Polonez bir Vals bir Polonez dinledik. Şimdi bir Etüt dinleyelim. Opus 10'a Efendim, e, biz... E, <gülüyor> siz... E, Chopin'in etüdünü dinlerken... Burada... E, can Üstadımızla... Muhaveri halindeyiz. Şimdi... Yani... işte cins... Sözcüğünün geldiği kök. Aynı zamanda gen, genus. Cins. Şimdi... Şimdi şöyle ilginç bir şey var, bir yani olgu var, yani genetik bir olgu. Yani atlar için, yani haralarda ve köpekler için. Sanıyorum galiba kediler içinde ama kediler çok fazla dinlemiyorlar onu galiba. Şimdi saf ırk elde etme yöntemleri var. Bu şöyle yapılıyor haralarda özellikle. Hara nedir? Şey, yani at yetiştirilen yer. Hı. Bilmiyorum. Hı. Bizde yani mesela işte şey var. Karacabey harası var. Hı. Çok iyidir. Şimdi şöyle bir işlem yapılıyor. Ee, bir at diyelim işte iyi bir İngiliz atı. Ee, şey, yani erkek. O... Bir başka işte yine İngiliz atı olduğu düşünülen bir dişiyle çiftleştiriliyor. Ondan sonra diyelim bir işte yani dişi e, tay elde ediliyor. İşte ondan sonra o dişi tay babasıyla bir daha çiftleştiriliyor. Oradan yine bir tane diyelim bir erkek oluyor. O bu sefer annesiyle çiftleştiriliyor. Ve bu yolda saf ırk elde ediliyor. <Gülüyor> yani saf kan denir ya. Yani saf kan böyle elde ediliyor. Şimdi insanlarda aynı şeyi yapmaya kalkıştığın zaman ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yani aile içi evliliklerde. Hı, takat doğumlar meydana geliyor. Anomaliler çıkıyor. Anomaliler çıkıyor. Değil mi? Hı. Yani... Yani insanda tam tersi oluyor. Evet. Niye? Çünkü insan işte kendi tarihi içinde e, bir sürü e, yani resesif gen denen yani daha güçsüz gen denen bir sürü bozukluğu kendi benliğinde taşıyor. Hı hı. Bunlar bir araya geldikleri zaman iki tane resesif gen yani hı. iki ki akraba bireyinden bir araya geldiği zaman ortaya çıkıyor. İşte bir kolu olmayan ya da işte yani gerizekalı bilmem ne falan. Yani böyle şeyler çıkıyor ortaya. Şimdi Hitler Almanya'sında söylenir. Ben tam yani tarihsel bir gerçek olarak bilmiyorum ama böyle insan haraları kurulmuş. Onlarda çünkü başka bir kavram var değil mi? Ö Öjenizm Öcenizm diye transfer, soy arıtım. İşte safkan Hı. işte. Yani Safkan elde etmeye çalışmışlar. Ve böyle işte yani kafatasını falan ölçerek çok iyi Alman olan erkeklerle çok iyi Alman olan kadınları bir araya getirip onlardan evet. çocuk elde etmeye çalışmışlar. Muhtemelen bir sürü anomali çıkmıştır. Ortada. Herhalde. Her ne kadar bunlar süper sarışın hayvanları <gülüyor> üretmek istemişler de. Evet. Şimdi yani şuraya getirmeye çalışıyorum ee, sözü. İnsanın soyu yok aslında. Soyları yok ya da şimdi yani yani hangimiz acaba yani kaç büyük büyük büyük büyük büyük babamıza gidip de ben şuradan geliyorum ben şu soydanım diyebilir. Evet gerçekten zor bir şey. Yani tartışmanın içeriğine ben sizin kadar hakim değilim ama son e, 20-30 yıllık dönemde e, batılı sosyal bilim literatüründe zaten ırk kavramının ciddi bir şekilde tartışmaya açıldığını ve artık yani geçerliliğin kalmadığını büyük ölçüde evet. biliyoruz. Evet. Yani şimdi siyahlar, sarılar, kırmızılar ve beyazlar var Hı. deniyor. Yani bu, bu yani tamamen bir yani güneş ve ısı adaptasyonu ile ilgili bir yani deri pigment meselesi ya da işte ışıkla ilgili gözün biçimlenmesi falan meselesi. Aklıma şey geldi benim e, kestim sözümüzü ama e, bir arkadaşım bahsediyordu şimdi gerçi hiç bilimsel olmayacak çünkü yazarını ve kitabın adını araştırma hatırlamıyorum. fakat e, şeyden sonra cumhuriyetin ilanından sonra e, bu e, yani Mustafa Kemal'in yurt dışına okutmaya gönderdiği ve daha sonra Türkiye'de e, yani okuduktan sonra Türkiye'ye Avrupa'da okuduktan sonra Türkiye'ye gelenlerden e, bir tanesine paşa e, emir vermiş ve demiş ki Türk ırkının e, özelliklerini ortaya çıkaran ve yani bu ırkın varlığına yönelik bir bilimsel araştırma yapınız. O da 30'lu yıllarda. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Önümüzdeki programda daha ayrıntılı bilgi veririm. Ee, Karadeniz'in bir köyüne giderek bir araştırma yapmış, bilimsel bir araştırma ve işte yani Türk ırkının <gülüyor> en doğru yere gitmiş özelliklerini ortaya koyacak bir araştırma ve e, enteresan bilimsel temellere dayanıyormuş bu. E, şöyle bir örnek var. E, şimdi bir köyde 8 tane ayrı e, göz rengi daha doğrusu yani göz renginde 8 ayrı e, tip böyle farklılık bulunduğunu Hı. söylemiş. Ve de demiş ki bir dokuzuncusu yok. Dolayısıyla bu 8 e, tane göz rengi birbirine benzediğine göre işte buyurun Türk ırkının özelliği ve işte Türk ırkı böyle bir şeydir. Yani bu da her anlamda enteresan bir örnek. Evet. Şimdi yani Mustafa Kemal'le ilgili... Ee, yani sen lafı açtın. Ben buna çok önem veriyorum. Şimdi ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Ne mutlu Türk olana demiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani Çünkü yani Osmanlı'dan gelen çok büyük bir gelenek de var. Birisi ben tamam bu ülkenin vatandaşıyım diyorsa öyledir. Evet. Yani demiyorsa bir şeyler yapar ayrılır gider <gülüyor> sürülür ne yaparsa yapar değil mi evet. yani bunun çok iyi altını çizmek lazım çünkü hitler alman olanlardan ari ırktan olanlardan Tabii. söz ediyor değil mi şimdi yani Mustafa Kemal Türk'üm diyen den söz ediyor hı hı. işte yani ee, şimdi yani, yani soykırım soyu yok ki insanın soykırım olsun ne var? Dinler var ve diller var. Dinler ve dillerden dolayı insanlar birbirlerine düşüyorlar aslında. Yani şimdi Yahudilik, Yahudiliği alalım. Üstelik de çok ilginç bir dildir Musevilik. Irk ee, temeline bağlıdır. Evet. Yani Yahudi olmayan birisinin Musevi olması... Yani neredeyse olanaksızdır. Hı hı. Yani herhangi birisi Hristiyan olabilir. Herhangi hı. birisi Müslüman olabilir. Hı hı. Müslüman olabilir. Değil mi? Hı hı. Orada bile orada bile ki yani çok böyle işte şeyler kurmaya çalışırlar. Kendi kendilerinden. Ee, soy kütükleri falan. Hı. Yani şimdi bir askenaze ile bir safarat arasında ya da yani Kudüs'te oturan bir Yahudi yani arasında acaba herhangi bir kan bağı olabilir mi? Evet bilmiyorum. Yani çok uzaklardan, <gülüyor> bir yerlerden belki olabilirdi. Ama işte yani ne oluyor? İşte Almanlar, bunlar Yahudidir diye on, on, onları kesiyorlar. Ondan sonra işte hani Amerikalılar kızıl Kızılderilir'di. Şimdi i̇şte hani konuşmuştuk neydi çok ünlü bir savaş vardır. Little Bighorn diye. Yani savaş değil de katliam aslında. Yani Soykırım falan değil bayağı katliam. Robert E. Lee galiba. Ünlü bir generaldir. Amerikalıların. 1800'lerin başları sanıyorum. Apaçilerin birkaç tane kabilesini birden bir yerde işte kıstırıyorlar Little Big Horn denen bir yerde. Ve tamamen yok ediyorlar. Yani siliyorlar. <gülüyor> Şimdi biz de acaba bizim meclisten Little Big Horn'un tarihini tespit edip öyle öyle bir yasa mı çıkarsak ne diyorsun çekirgün? Önerelim mi bunu? Evet yani bir şey söylemiyorum aslında. <gülüyor> Şunu daha çok biliyorsunuz bunlar gündeme geldi. Yani Fransa'nın da Cezayir'de yaptığı soykırımdır. Evet. Bizim mecliste bunu tanısın diye. Benim daha çok ilgimi çeken ve bizim programda da başından beri yapılan bu hukuk-hakikat ilişkisi açısından ilgimi çeken tarafı bu işin. Yani acaba şimdi Fransa meclisi e, bu yasayı çıkartırken e, hakikate dair çok temel bir kaygısından ötürü mü çıkardı yoksa yani söylenen gibi yani 400 bin tane aşağı yukarı Ermeni'nin yerel seçimler yaklaşırken oylarını almak açısından mı bu yasayı yaptı cevap açık gözüküyor yani evet. evet bir de yani saçma bir öneri işittim geçenlerde yani okudum mu ya da bir yerde birisi diyesiymiş ki işte yani Fransa'da şu kadar da Türk var onlar da Fransız vatandaşlığına geçsinler. Ondan sonra bir lobi oluştursunlar ve bu işte şeyler öyle öyle et, yani etkin olsunlar Ermeniler gibi. Hayır. <gülüyor> Biz yine Şopen'e bakalım. Bakalım. Çekiyor gözüm. Bu saçmalıklardan kurtulmanın yolu yollarından birisi bu herhalde. Evet efendim. Yine Şopen'den dinliyoruz. Bu sefer bir gece müziği. Nocturne opus 27'ye 2 8'ci Evet efendim Chopin'den bir Nocturne dinledik O arada e, Mesutcan e, Üstadımız benim bir yanlışımı çıkardı Ben yine, bu gevezelik ederken her şeyi birbirine karıştırıyorum Yine karıştırmışım Little Bighorn Savaşı General Custer'la Sitting Bull oturan boğa arasında bir savaş ama anlaşamadık ben Sitting ve Apache'lerin orada işte katledikler katledildiklerini hatırlıyorum üstad da şey dedi hayır dedi orada şey Kastır öldürülür dedi ya da yok edilir dedi bir birasına iddia girdik efendim haftaya size bilgi veririz. Yani şimdi <gülüyor> yani hangisi doğru olursa olsun yani beyazların yani la kızıl deriler diye bir şey olabilir mi? Yani kim Amerikalı? Hem evet. yani de yani Indian diyorlar bir de çünkü. Yani yanlış bilmiş. Neydi adamcağızın adı? Amerika Vespucci ilk önce gidiyor ama Hı. o pek nereye gittiğinin farkında değil. Christoph Colom da Hindistan'a gittiğini sanıyor. O yüzden de Indian diyor heriflere. Evet doğru. Kim Amerikalı peki? Tabii yani yerel olan Kızılder'de Amerikalı kim? Binlerce yıldır orada yaşayanlar. Tabii, tabii. Evet, yani onları baya yani soykırım lafı kullanılacaksa eğer yani gerçekten yani soykırım soyunu tamamen yok etme anlamında alınacaksa bir tek orada yani başarmış Avrupalılar Amerikalıların birçoğunun soyu kırık bugün yok yani mesela Irakviler bilmem mi bilmem neler falan yani hiçbir bireyi yok ortada evet yani yine de Şeye karşı e, kim soykırdız, hayırsız kırdınız. Biz Hiç bir anlamı yok, Hiç yani hiçbir bir anlamı yok. Hiçbir Yani öyle bir evet. şey yapmamış bir insan grubu yok zaten tarihte. Öyle evet. bir halt etmemiş insan grubu yok. Olabilir. İnsan çünkü öyle bir halt eden bir Bir halt. Evet benim şimdi aklıma başka bir şey geliyor. Ben sinirleniyorum Çekirge, biraz sakin, sakin olun. Şimdi şey aklıma geliyor benim de bu ne zaman. Bu e, Fransa'nın çıkardığı yasa gibi şeyler olsa yani batıdan tırnak içinde kazık yense, tokat yense e, bizde bazı gazetelerde hemen şu minvalde yazılar çıkıyor. İşte çağdaşlaşma aslında batılaşma demek değildir. E, bize insan haklarını ve demokrasiyi onlar öğretemez. E, hadlerini bilsinler minvalinde. Yani bana da biraz tuhaf geliyor tabii. insan hakları gibi ya da demokrasi gibi kesinlikle batılı olan kavramları onlardan öğrenmeyeceksek nasıl öğreneceğiz? Bu konuda biraz gevezelik edelim sizler. Merak ettim neler düşünüyorsunuz? Evet, öğrenmek. Yani konu, öğrenmek bizde çok dejoreatif bir yani. Bu konuda öğrenmek ne demek? Yani çok önemli bir şey bizim bu zaten programı yani bu biçimiyle yap yani ne kadar beceriyoruz bilmiyorum ama Böyle bir, bir program yapmamızın amacı zaten. Şimdi öğrenmek. Yani Avrupalılar nasıl öğrenmişler? Bir kere yani kendileri sürekli çiğneyerek ve sürekli kendi içlerinden o çiğnenmelere karşı çıkanların ortaya çıkmasıyla öğrenmişler. Değil mi? Yani 1945'e kadar Avrupa tarihi sürekli birbirinin boğazında olan insan gruplarının tarihidir. Evet. Yani ne, yani biraz Rönesans'ta bir miktar duruluyor işler bilmem ne falan. Ama yani orada da öyle. Bir de tabi bu meseleler üzerine çok önemli bir yazılı birikim var sonuçta değil mi? Evet. Yani bir takım insanların yani yapmayın etmeyin kardeşim diye ortaya çıkıp yani bu sizin yaptığınız iş değil diye. Yani, yani nedir? 30 yıl savaşları var değil mi? 30 yıl sürüyor. İşte Protestan, ben, şey katolik bilmem yani ne dümdüz oluyor bütün Avrupa. Bütün bunlardan öğreniyorlar. <gülüyor> Özür dilerim efendim işte yani e, bizim belki garipliğimiz yani bizim belki yani Türkiye'nin belki garipliği ve dışta kalmışlığı yani garipliği şu açıdan. Şimdi Osmanlı'da hiçbir zaman böyle bir sorun olmamış. Yani işte yani sen nesin kardeşim yavuşsın peki işte senin orada yani şeyin sinagogun. Ben Müslümanım. Benim camim burada. Sen nesin? Ortodoksun. Senin camin. Senin kilisen orada. Sen katolüksün. Senin kilisen orada. Yani İstanbul'a bak. Değil mi? Şimdi de, de, yani Kuzguncuk'ta bir bir yanılmıyorsam Ermeni Ortodoks Kilisesi ile bir bir sinagogun duvarları duvarları ortak. Yani bir duvar ayırıyor ikisini birbirinden. Ortaköy'de birbirinden 50 metre uzaklıkta bir sinagog, bir kilise, iki kilise, bir tane cami var. Yani bu insanlar yıllar boyu böyle birlikte yaşamışlar. Ondan sonra bu milliyetçilik denen öteberi ortaya çıkmış. Yani Türkçülükte, Ermenilcilikte, bilmem necilikte, neyse onlar. Onlar ortaya çıkmış. Ve işte yani Avrupa'nın bir yüzyıl önce geçirdiği şeyleri de biz ondan sonra bir yüzyıl sonra geçirmişiz. Başımıza gelmiş. Yani burada hani soy, ırk, cins bilmem ne falan hiç kimse hiçbir şey iddia edemez. Bir tek rol oynayan yani dediğim gibi din ve dil. Ki evet kültürel farklılıklar sayılır onlardır. Peki, asabi görüyorum sizi bu yani, evet, konuda. Bu, bu, bu konular açılınca çok sinirleniyorum çünkü şimdi yani tarihte insanların bir ölçüde haklı sayılabilecek bir biçimde birbirlerini öldürmeleri görülüyor. Yani işte bir şey, yani şöyle bir mesele var ortada bilmem ne falan. Ama şimdi bir insanın sırf Yahudidir diye Sırf bilmem kızıl kızılderilidir diye. Bilmem nedir diye. Öldürülmesi. Yani aklımın almadığı bir şey. Evet. Haklılaştırılması mümkün gözükmeyen bir şey. Evet. Peki efendim. Biz yine <gülüyor> bir Polonyalı'ya başvuralım. Bu Polonyalı Polonya ülkesi yokken yok edilmişken e, Paris'e gitmiş. Orada işte veremli haliyle de e, ülkesinin işgalciler tarafından kurtarılması için bir şeyler yapmış. Bir etütünü dinliyoruz bir küçük çalışması 13 numara Barış'cığım evet efendim Chopin'den dinledik bir etüt. o arada ne aklıma geldi evet, çekirge şimdi Polonya yani Lehistan Osmanlıcası tarihin belirli dönemlerinde yok oluyor yani öyle bir ülke ortadan kalkıyor işte ya Ruslar işgal ediyor ya Almanlar evet. işgal ediyor ya bir şey oluyor falan. Ondan sonra şimdi Osmanlı sarayında da bir bir adet var. Tam günlü yani hatırlamıyorum yılda bir kere bütün sefirler divana geliyorlar. Yani padişan huzuruna geliyorlar. Şimdi bu. Yani Polonya'nın yok olduğu zamanlarda da şöyle bir adet var. Ondan sonra işte padişah geliyor, herkes oturmuş, bütün ülkelerin sefirleri. Ondan sonra oturuyor padişah, şöyle bir bakıyor falan. Lehistan elçisi nerededir diyor. Efendim herhalde yoldadır diyor Sadrazam. <gülüyor> Peki diyor, biz intizar ederiz, başlayalım diyor. Çünkü yani Osmanlı için çok önemli Polonya varlığı. Yani stratejik olarak. Evet. Peki. Hadi sen biraz gevezelik et. Zaten az vakti. Tamam, yine parmak gözüktü. Yani, edemiyoruz artık, yine parmak gözüktü. Parmak yukarılara bakıyor efendim. Gardiyanımız ve canımız barışımız yukarıları gösterdi. Bizde. Ne dileyelim? Ne dileyelim? Ben şahsen madem soykırım üzerinde ve Fransa üzerinde biraz görevzelik ettik, biraz Avrupa'ya dair daha az duygusal ve daha uz uzağa görebilen tepkiler diliyorum. Evet. Şeyi verdi geçen gün nerede? Yani artık ben yani pardon ve merci demememiz Hı. gerekiyormuş. <gülüyor> evet. Ben bu konuda Fransızım efendim. <gülüyor> Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Felsefe gevezelikleri. Hakikaten. Hak, hukuk, hakikat vesaire. Usta geveze, Koruç araba. Çırak geveze, Tarhatayla. 20 yıl sonra tekrar